O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. İçlerinden bir kısmıyla Allah konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Merhem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi, aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Daha önceki ayetlerde, Müminler cihada teşvik edilmişler, geçmiş ümmet ve peygamberlerin hayatlarından örnekler verilmiş, bunlardan ibret alınması istenmişti. Muhatapların zihinlerinde bu peygamberlerin tamamının aynı derece ve vasıfta olup olmadıkları, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu getirmek üzere gönderildikleri halde, Bunca savaşın niçin ortaya çıktığı gibi sorular doğabileceğinden bunlara cevap verilmiştir. Peygamberlerin ortak oldukları sıfat ve kemalin yanında, bir de farklı oldukları sıfat ve lütuflar, derece ve özellikler vardır. Peygamberliğin asgari şartı olan ruh ve beden sağlığı, doğruluk, güvenilirlik, zeka, tebliğ ve günahsızlık vasıfları, bütün peygamberlerde vardır. Bu vasıfları sebebiyle onlar peygamber olmayan insanlardan üstündürler. Peygamberlerin farklı özellikleri, kemalleri, masar oldukları ilahi lütuflar da vardır. Bunlardan bir kısmına burada, bir kısmına da başka ayetlerde işaret edilmiştir. Bu sebeple müminlerin genel olarak Peygamberlerin bir kısmı diğerlerinden üstündür demelerinde, buna inanmalarında keza Kur'an'da ve hadislerde zikredilen belli peygamberlere mahsus faziletleri, üstün vasıfları, imtiyazları zikretmelerinde bir sakınca yoktur. Problem, belli bir peygamberin diğerinden üstün, son peygamberinde bütün peygamberlerden üstün olduğuna inanmak ve bunu söylemekle ilgilidir. Zira Kur'an'da onun peygamberleri arasında ayrım yapmayız. Bazı hadislerde de peygamberler arasında üstünlük sıralaması yapmayın. Beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın buyrulmuştur. Bu ayetle anılan ayet ve hadisler arasında çelişme bulunmadığını ortaya koymak üzere çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Hazreti Peygamber kendisine bu gerçek hem peygamberlerin birbirinden üstün hem de kendisinin hepsinden üstün olduğu hususu bildirilmeden önce böyle söylemişti. Ayet, hadislerin hükmünü kaldırdı. Bunu tevazuundan söylemiştir. Peygamberler arasında üstünlük konusunun tartışılması, ihtilaf ve kavgaya yol açar diye yasaklamıştır. Hepsinde ortak olan peygamberlik vasfını kastetmiş, bu bakımdan üstünlük sıralaması yapılmasını men etmiştir. Bu açıklamaları nakleden Şevkani'nin kendi görüşü farklıdır. Ona göre ayetle hadisler arasında bir çelişki yoktur. Ayet, Allah'ın peygamberlerini fazilet ve kemal bakımından birbirinden farklı kıldığını ifade ediyor, bu bizim üstünlük sıralaması yapmamızın caiz olduğunu göstermez. Çünkü bu sıralamada kullanılacak ölçüyü yalnızca Allah bilmektedir. Onların bir kısmını derecelerle yükseltti cümlesinden, son peygamberin en üstün olduğu manasını çıkarmak da doğru değildir. Çünkü bunun, Kesin delili yoktur. Hazreti Peygamber'in yüceliği, faziletleri, onun yasağını çiğneyerek, başkalarından üstün olduğunu söylemeye ihtiyaç bırakmayacak açıklık ve zenginliktedir. Kanaatimizce, daha önce işaret edilen ayet ve hadisler dikkatle incelendiğinde, birbiriyle çelişmeyen iki fikrin bulunduğu görülmektedir. Peygamberler arasında ayrım yapılmasını tasvip etmeyen naaslarda, Peygamberlik vasfı bakımından birini diğerinden ayırt etmeyiz, hepsine iman ederiz anlamı vardır. Peygamberler arasında Allah katında ölçüsünü yalnız kendisinin bildiği bir derecelenme farkı vardır i̇bn Aşur, peygamberler arasında isim belirleyerek üstünlük sıralaması yapmanın caiz olmadığı konusunda şevkani gibi düşünmekle beraber, Hz. Peygamber'in diğerlerinden üstün olduğuna inanma ve bunu ifade etme konusunda farklı bir açıklama yapmıştır. Hz. Peygamber'in, O'na gönderilen kitabın ve getirdiği dinin diğerlerinden üstün olduğu, detayları farklı olsa da aynı manada birleşen birçok ayet ve hadisle sabittir. Bunlar teker teker ihtimalli olsa bile tamamı birden alındığında kesinlik ifade eder. Bu ifadelerin en güçlüsü Allah Teala'nın bütün peygamberlere hitap ederek onlardan son peygambere iman ve yardım sözü aldığını bildiren ayette görülmektedir. Onun Allah tarafından bize bildirilen üstünlük derecelerinden bazıları şunlardır. Onun elçiliği bütün insanlığa yöneliktir. Dünya durdukça devam edecektir. Peygamberlik onunla son bulmuştur. Onun asıl mucizesi Kur'an'dır. Ve bu mucizenin sihir ve göz boyamayla karıştırılması mümkün değildir. Kendisinden sonra da devam etmektedir. Onun eşsizliğini bu işten anlayan herkes görme imkanına sahiptir. Onun getirdiği din, faydalıyı elde etme zararlıdan uzak kalma ve insanı kendisi için mukadder olan en üstün kemale ulaştırma şeklinde üç evrensel temele dayanmaktadır. Kısa bir zaman içinde düşmanlarını yenilgiye uğratıp ülkelerini ele geçirmiştir. En büyük mucizesi olan Kur'an kesin rivayet yoluyla nakledilmiştir. Kabri bellidir ve ümmeti ona yaklaşıp, sevgilerini sunma imkanına sahiptir. Başka ayetlerde Nisa 164, Araf 144’te açıkça ifade edildiği için burada Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamberlerden maksat Hz. Musa olmalıdır. Bu günde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda Bakara suresinin 253. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren